3 Mayıs 2018 Perşembe günlerden saatler 11'i gösteriyor 94.9 Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Selahattin Çolak ve sosyal medyadan Twitter üzerinden de programdan tweetleriyle Seçil Türkan. Bu haftanın Yeşil Bülteni'ni bizi her nerede dinliyorsanız eğer oraya misafir etmek için radyolarınızdayız efendim. Biz bugün ne konuşacağız eğer sosyal medyadan bu paylaşımımızı görmeyen olduysa diye hemen şöyle kısaca bir söyleyelim. Biz Yeşil Bülten'de çevre ekoloji mücadelelerinin e, burada tartışmalarını taşımaya bu platforma, e, burada onların sesini taşımaya çalışıyoruz düzenli olarak ve belki artık ülkede seçim sattıma haline girmişken. ...anlamlı bir sohbet olacaktır diye düşündük. Bütün bu çevre ekoloji mücadeleleri yıllardır süren... ...hani hep tarihini dönüp Bergamayla ...Bergama'daki altın madenine karşı verilen mücadeleyle başlattığımız... ...ve bugün geçtiğimiz haftalarda onları da konuk etmiştik. Ekoloji Birliği gibi bir karşımıza sonuç olarak da çıkan... ...Türkiye'deki çevre ekoloji ve hatta yanına bir de kent mücadelelerini eklemek lazım belki de. Bütün bu mücadelelerin büyük siyasete... Diyelim nasıl yansıyacağı ya da yansıyıp yansımayacağı bugüne kadar neler olup bitti bunların hepsini konuşacağız. Bu alanı belki de en uzun süredir e, takip eden gazetecilerden biri Özgür Gürbüz var stüdyomuzda. Merhaba hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Yaşım çıktı ortaya galiba. Ee, ekoloji <gülüyor> mücadeleleriyle yaşıt diyelim belki öyle. Genç başladın diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten bir önem daha programa girmeden önce bile birkaç... E, Kanık olduğumuz sohbette gördük ki Özgür Gürbüz aynı zamanda Açık Radyo dinleyicilerine bir not olsun. Açık Radyo'nun ilk dönem programcılarından değil mi? Açık Yeşil programını Raife Polat'la birlikte yapmaya başlamış. Evet sevgili Raife'nin de kulakların için atalım. Ee, bizi dinliyordu mutlaka şu anda. Ee, i̇lk Açık Yeşil adlı programı başlamıştık. Ee, sonra ben kısa bir zaman sonra Raife'ye <gülüyor> bırakıp <gülüyor> kaçmıştım galiba radyodan öyle bir şey var ama güzel günlerdi tabii. Şimdi buraları görmek, radyonun devam ettiğini görmek çok mutlu. Evet Açık Radyo gerçekten önemli bir boşluğu da dolduran bir radyo. Ee, açık Radyo'yu başka bir zaman başka bir programda başka bir vesileyle konuşuruz. Evet. Belki biz e, gündemimize dönecek olursak bir gün gazetesi yazar aynı zamanda Özgür Gürbüz. Bir gündeki köşesinde de aslında bu tartışmayı kışkırtan şeyler son dönemde e, yazdığını gördük Özgür Gürbüz'ün. Yani bir Türkiye'de e, yükselen ve giderek sayısı biçimi değişmekle birlikte sayısı ve niteliği de artan diyelim bir çevre ekoloji... E, farkındalığı ve bu farkındalık sonucunda ortaya çıkan farklı bağlamlarda yani hukuk alanında da uzmanlaşan insanlar olduğu zaman içerisinde işte mücadeleler alanında da bunların halkla ilişkileri, basınla ilişkileri anlamında da uzmanlaşan insanlar olduğu zaman içerisinde bir e, koca vücuda dönüştü aslında. Bu yekünü değerlendireceğiz birazcık. Bu yekün nasıl sirayet ediyor ya da edemiyor? Neden edemiyor? E, yüksek siyasete bunları konuşacağız. Peki ilk soruda bu anlamda bu olsun belki. E, 24 Haziran'a giderken Türkiye kocaman şeyler konuşuyor konuşuluyor tabi ittifak e, ya da işte cumhurbaşkanı adayının kim olacağı gibi ama e, bir taraftan da e, oy verenler onlardan kimileri de işte çevre ekoloji meselesiyle ilgili rahatsızlıkları olan insanlar bu rahatsızlık siyasette karşılık buluyor mu özgürlüğümüz? Bu tabi aslında ilginç bir dönüşümden bahsediyoruz madem öyle geçmişten başladık e, işte ister çevre hareketi deyin ister ekoloji mücadelesi veya yeşil hareket deyin e, Türkiye'de aslında hem birleştiren yani mücadelede birçok farklı unsuru, farklı siyasi görüşü birleştiren bir e, hareket. E, ama sandıkta ise pek bunun etkisini göremediğimiz, yani sonuçlara baktığınızda... Hı hı. Bir, ...bir sonucu olan bir e, dönüşüm e, ya da mücadele diyebiliriz. E, aynısını belki işçi hareketi için de söyleyebilirsiniz. E, Türkiye'de bir garip bir politika var tabi. Yani ben o yüksek politika dediğimiz şey nasıl oluyorsa insanların bir anda... E, Hayatlarını belki daha çok ilgilendiren meseleleri bırakıp işte o yüksek siyasetin büyüsüne kapılıp başka türlü o yattığını görebiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Yani çevre hareketi ve ekoloji hareketi işte yazılarımda da benim aslında anlatmaya çalıştığım o. Artık bunun hareketi yürütenler tarafından değiştirilmesi gerektiğini yani bu siyasetten uzak çevre hareketinin belki de siyasete mesaj gönderen veya oya dönüşen dönüşmeyen bir harekete... ...evrilmesi lazım. Pazarlık de, yapan belki de. Belki de bunu, evet, bunu yapan. E, yani benim o, oyun var, bu oyu istiyorsan... E, ...benim istemediğim bir e, yıkım projesine... projesine burada yapmayacaksın diyen bir çevre hareketi olması lazım. Ama bunun tabii neden olmadığına dair aslında tarihsel bir e, şey var, e, geçmişi var. Şöyle anlatabilirim, yıllardır aslında Türkiye'de... ...özellikle 90'larda ben 90'lardan itibaren... ...hani bu hareketi iyi kötü takip etmeye çalışıyorum... Şunu görüyorduk, çevre hareketine girenler veya o hareketin içinde örgütleyenler her zaman şuna dikkat ettiler. Bu hareket işte şu falanca partiye karşı falanca parti için yapılan bir hareket olmasın. Bu çok önemli bir şeydi. Neden önemliydi? Birleştiriciliği sağlıyordu. Yani ister işte Akkuyu'da nükleer santral olsun, ister Bergama olsun, hangi örneği alırsanız alın. Farklı siyasi partilerden aslında insanlar etkileniyor oradaki işte yanlış projelerden bunları bir araya getirmek istiyorsanız işte falanca bayrağı alıp partinin bayrağını alırsanız başaramıyorsunuz. Ama herkes doğa için, ekoloji için, yaşam için bir araya gelebiliyor ki geldi de. Ve o zaman da başarı elde ediliyordu. O yüzden de bu hareketi yürütenler, işte önderlik edenler kimse hep ona dikkat ettiler. Yani bir partinin sözcüsü olmayalım. Biz bunu bir parti için kesinlikle yapmayalım. Ki böyle de çok asa dürüst. Gerçekten de böyle düşünerek. Yani sadece bu e, stratejik olarak doğru olduğu için değil. Buna da inanarak ya bu yaşam mücadelesi partisi falan olmaz bu işin. Onlar teferruattır. E, diyerek de e, hareketleri örgütlediler. Bunlar da başarılı oldu. Olmadı. Ama sandığa geldiğinizde zaten onu hiç görmediniz. Zaten hep medyada son yıllarda hani insanların çok sosyal medyada çok da konuşuluyor bu açıkçası. Ya işte Sinop'ta nükleer santral istemeyenlerin oranlarına bakıyorsunuz kamuoyu araştırmalarında. %70-80 lira çıkıyor. E, hadi Sinop merkeze baktığınızda işte şu anda nükleeri yapmak isteyen parti AKP olduğu için söylüyorum aslında hı geçmişte CHP'nin de aslında böyle şeyleri vardı. CHP daha çok öne çıkıyor. Sinop genelinde bu bile değişebiliyor. Veya Rize gibi daha da çarpıcı örnekler var. Hani onlarca HES durmadan protestolar oluyor köylerde vesaire ama Rize'de çok yüksek oranda o HES'lerin hani o projelerin... Aslında ortaya çıkmasına neden olan AKP çok oy, alıyor, oy alıyor ve insanlar da bunu sorguluyorlar. Ama işte bunun arkasında birinci şey bu mücadelerde genelde siyasetin ve siyasi partilerin hep geri planda tutulması. Yani birinci bunu anlamak lazım. Ama sanıyorum işte bu evlenme <gülüyor> süreci dediğim süreç e, gerçekleşmeye başlayacak ama bu şöyle olamaz diye düşünüyorum hala. Yani bugün bir HES mücadelesine çıkan insanlar şunu dememeli en azından benim naçizane e, görüşüm bu. ...ha bakın bunu bu parti yapıyor... ...siz şu partiye atarsanız... E, ...bu iş olmaz... ...çünkü bunun çok da garantisi olmadı. Nasıl bir sürü şeyden biliyoruz... İşte nükleer belki çok iyi bir örnek... Hı. ...hani muhalefetin muhalefet ettiği... ...iktidarın da... E, ...genelde nükleeri savunduğu bir dönemler gördük biz... E, ...geçmişte... ...ya da muhalefetin hani... ...çok net nükleer karşı olmadığı... ...bunu da... ...hani geçmiş dönemler özellikle... E, ...söylüyorum bunları... ...bunları gördük... ...hani çok net olmayan politikaları var bazı konularda... Ama bugün şunlar yapılması gerekiyor, şunun yapılması gerekiyor galiba artık. Bakın bu proje yanlış, bu projeyi yapan e, siyasi irade belli. E, ona oy atmayın. Yani ekoloji mücadelesinin sandığa bir şekilde yansıması lazım. Sokakta birleşen insanlar sandıkta da bir şekilde birleşmenin yolunu bulmalı. Kim atarsınız O ayrı bir mesele. E, bu tip bir yöntem, bu tip bir, bu tip bir söz galiba e, artık Türkiye'de çevre hareketinin de gündemine gelmesi gereken bir konu ya da geleceğini düşünüyorum şu anda. Belki de şöyle de bir tarafı da var. Siz anlatırken fark ettim e, Özgür Gürbüz. Öyle ki eee Sanıyorum büyük siyasetin de çok dönüp baktığı, üzerine politika ürettiği, sözünü büyük siyaset sahnesine taşıdığı bir e, hareket olmamış ekoloji hareketi, çevre hareketi şimdiye kadar. Yani görmezden gelinmiş belki de büyük siyasetin. Yani nasıl olsa başka sayıklarla oy verecektir bu insanlar. E, ben böyle net bir mesela çevre ekoloji politikası ortaya koymuş değil mi öyle bir yani en azından meclisteki siyasi partileri düşündüğümüzde bile çok net bir politik ortaya koymuş bir parti olduğunu söylemek güç en azından söylemsen anlamda HDP'nin böyle bir yaklaşımı oldu yakın zamanda ama orada da başka diyelim, durumlar girdi ortaya belki çok da netleştirme fırsatı da bulamadı tabi. Evet ben hatırlıyorum 7 Haziran önce seçim bildiklerine bakıp hmm. hani hmm. çevre vaatler üzerine bir yazı yazmıştım bir gün gazetesinde. Mesela HDP'de de böyle eksikler ya da çok yerine oturmayan söylemler vardı ya acelece ya işte bakış açısı nedeniyle. Yani bu işleri işte sadece sermayeye bağlayıp hani bir çuvala sokmak çok mümkün değil. Hmm. <gülüyor> yani o gözde sadece, sadece o gözde baktığınız için bu çevre kıyımları olmuyor daha net değerlendirmeler lazım ve bir de tabii vizyon ve geleceğe dair politikalarda en çok orada eksiklik görüyorum ben e, gazeteci olarak hani onu söyleyebilirim e, siyasi harekete baktığınızda ne yapacağını söyleyen parti çok az yani o sorunu nasıl çözeceğini veya onun yerine ne yapacağını söyleyen çok az genelde aynı çevre hareketleri gibi onlar da bunun olmaması gerektiğini veya işte şunun kötü olduğunu Söylüyorlar. İşte nükleer kötü diyorlar. Peki o zaman biz enerji nasıl bir politika yapacağız? Hani bu vizyon e, gelecekteki 20 yıl 30 yıl nasıl şekillenecek? İşte gıda da ciddi sorunlar yaşıyoruz. Hem kirli hem e, ithal bin tane sorunumuz var. Ama gıda sorunu nasıl çözülene dair böyle net politikalar görmüyorsunuz. Sadece soruna işaret eden e, politikalar görüyorsunuz. Hatta böyle komik ki Türkiye'de bunu sadece muhalefet yapmıyor. Hükümetin kendisi de yapıyor. İşte kent politikası biliyorsunuz iflas etti. Yani Türkiye'de çok korkunç kentlerde yaşamak zorunda kalıyoruz. Hava kirliliği o yüzden de işte hasta oluyoruz, kanser oluyoruz vesaire. E i̇şte biz hata yaptık deyip <gülüyor> söyleyen bir hükümet var. Yani hükümet de aslında muhalefet gibi sadece bunun kötü olduğunu, yani neyin kötü olduğunu, neyin zararlı olduğunu söylüyor. Ama Türkiye'deki en büyük eksiklik neyin nasıl yapılacağını, bu çevre sorununun, doğa sorununun nasıl çözüleceğini en azından hani biraz anlatan var ama çok net, ee, ...insanların aklına yatan şekilde anlatan bir partinin olmayışı... ...belki de bu yüzden de yine... ...hani bunlar sandığa yansımıyor... ...çünkü insanlar bir yandan da çözüme oy verirler hep. Ee, sorunu en iyi gösteren oy vermezler. Burada bence önemli bir noktalardan biri de... ...son dönemde çokça tartışılmaya başladı... ...iktidar kanadında da çokça da tartışılmaya başlayan bir olgu olarak... ...mesela beyin göçü diye formül ediliyor ama... E, ...çok ekonomik tabirle söyleyecek olursak... ...nitelikli iş gücünün... ...ülke sattı mahallinden çıkması... Yani işte Avrupa'ya gidiyor şöyle oluyor demokratik demokratikleşme problemleriyle ilişkilendiriliyor yakın zamanda genelde bu analizler ama şöyle bir düşündüğümüzde yaşanabilir kentler de yok ortada. Örneğin yani nitelikli nüfusa ya da artık global iş piyasasında oyuncu olan gençlere e, Avrupa'ya gitme de bak burada hani gül gibi bir İzmir alternatifi son dönemde mesela çokça konuşulur hale geldi ama onun dışında biraz Eskişehir belki yine konuşulur hale geldi ama mesela İstanbul bu vaatlerde bulunmuyor gençlere artık sanıyorum. Kent politikası çöktüğünden belki orayı da bu şekilde de değerlendirmek mümkün olabilir. Evet yani kentlerin yaşanılmaz olması, e, sosyal özellikle baskılar, insanların üzerinde işte mahalle baskısı dediğimiz hani yıllardır konuşuyoruz. Bütün bunlar o dediğiniz nitelikli insanların hani e, özellikle özgür düşünce, yaratıcılığı olan, vizyonu olan. Çünkü bunlar hani pek anlamıyoruz veya konuşmak istemiyoruz ama yaratıcılık dediniz. Yani siz ister sanayide olsun, ister fikir dünyasında olsun, yeni bir e, fikirle, yeni bir düşünceyle gelecekseniz bunlar ancak özgür ortamlarda olur. Yani insanlar kendilerini özgür hissedecek, özgür bir ortamda yaşayacak ki yeni fikirler çıkacak. Hmm. Ben hep bunda Asya örneklerini verdim İşte Çin'in hani bütün bu gücüne rağmen hala çok fazla inovasyon, ee, ...yeni ürün üretememesi... ...veya Güney Kore'nin işte bambaşka bir yerde... ...bir anda hızlı gitmesi Japonya'nın... ...hani bunları ka iyi karşılaştırmak lazım... ...Türkiye'de e, özellikle muhafaza muhafazakar... ...kesim herhalde bunu çok iyi anlamıyor... ...yani eğer insanları özgür bırakmazsanız... ...ülkenin gelişecek... ...yeni ürünlere, yeni fikirlere de... E, ...ulaşması mümkün değil... ...ancak özgür bir ortamda... E, ...yaratıcılık ortaya çıkar bu uzun bir konu tabii yani evet, şeyden... de tek koz değil mi ucuz iş gücüne dayalı e, mespro yani ne denir kitlesel üretim kozu kalır bir ekonomi e, ekonomik olarak oynayacak koz olarak mesela örnek verdiğiniz ö, ülkeler bağlamında politik gücünü arttırmak için bunu yapabilir hale gelir e, e, o zaman da işte tam bu bahsedilen bahsi olan e, nüfus başka yerlerde e, yaşam şansı aramaya başlayabilir elbette hem fikirlerinin daha iyi değerlendirildiği kabul gördüğü yere gidiyor hem de daha rahat yaşadığı, o özgün fikirleri çıkarabildiği ortamda yaşamak istiyor. Bu çok normal bir şey. Ee, tabii bunun ekonomiye etkisi ne kadar ne değil yani bilemeyiz ama Türkiye'de aynı işte birçok belki Asya ülkesi veya işte gelişmeye çalışan ülkeler gibi genelde taklit e, ve işte ara e, bir bakanımız da söylemişti yani ara ürün üreten ara, iş ara eleman hmm. e, şeyine doğru gidiyor. Bu ayrı bir sorun. E, bir yandan da tabii bu, ...bunu doğayla birleştirmek... ...istersek yani... ...eğer bu... ...iyi koşullar... E, ...ve sağlıklı bir... E, ...işte nesil yetiştirme şansınız yoksa... ...siz biliyorsunuz ki çocuk yapacaksınız ama çocuğunuz... Hmm. E, bu ...trafik sorunuyla... ...boğuşacak... ...hava kirliliğiyle boğuşacak... ...işte kanser oranlarının çok yüksek olduğu yerlerde yaşamak zorunda kalacak... ...ya yani öyle komik ki... ...bu rezidanslar bilmemler bir sürü para verilen yerler... ...bakıyorum otoyolların kenarında yani... E, Bırakın o kadar para vermeyi, üste para verseniz oturmamanız gereken yerler. Yani Bugün İstanbul'da özellikle kurulan kimse bunları konuşmuyor. Hava kirliliğinin, trafik yoğunluğunun en yakın olduğu yerler reklamlarda böyle gösteriliyor. Üç dakika mesafede. Yani Türkiye'de hadi diyelim iyi işiniz, iyi paranız oldu. Yaşadığınız yer belki de dünyanın en kötü yaşanması gereken yerler. Hava kalitesi açısından, doğa açısından. Bütün bunları değiştirmediğiniz zaman tabii ülkenin Kaderi de değişmiyor. Şimdi çevre hareketleri aslında bunları işaret ediyor. Sorunları gösteriyor. Ee, bazıları çözümden de bahsediyor. Ama şimdi bunu herhalde sandığa bağlama zamanı. Hı hı. Ya Benim kişisel kanaatim bu. Bu konuda çok hassas olan çevre örgütleri belki o hassasiyeti koruyacaklar tabii ki. Ee, hani bir partinin örgütü değiliz sonuçta. Ee, bu hareketlerin hiçbirisi bir parti tarafından kontrol edilmiyor. Gerçeği hı. söylemek gerekirse. Çok fazla bileşen bir araya geliyor. Bu yüzden de hareketler başarılı oluyor. Bunu korumak lazım. Ama şunu da söylemek lazım oradaki insanlara. Ya evet bakın eğer sen bu HES'i yaşamını tehdit eden bir numaralı sorun olarak görüyorsan. O zaman sandıkta da oyunu verirken bu bir numaralı soruna göre oy ver. Tek tek dolaş partileri, bölge milletvekillerini, belediye başkanlarını, kimse sorumlu. Sor onlara. Sen buna karşı mısın değil Bunu Bunun yerine bana ne yapma öneriyorsun? O ona göre ver. Aslında ben benim önerdiğim hani bu son zamanlarda işte senin bahsettiğin yazılarda önerdiğim şey bu kadar basit. Ee, biz bunu geçmişte aman işe siyaset girmesin, hani çevre hareketi böyle olmasın, işte bir partinin hareketi olmasın diye korkuyla e, yapmıyorduk. Bunun hak nedenleri de vardı başta açıkladığım gibi çünkü birleştiricilik böyle sağlanıyor. Evet bunu koruyalım ama bir yandan da e, siyasete bağlayalım çünkü ne yazık ki geldiğimiz devir aslında buna zorluyor insanları. Bunu da istersen şöyle açıklayabilirim. Şimdi eskiden hukuk vardı. Yani böyle konuşmak lazım herhalde. Eskiden bir mücadelede e, ses çıkaran insanlar olduğunda onları dinleyen kamu yetkilileri vardı. Şimdi bunlar yok. Bakın e, çevre etki değerlendirme toplantılarına birçok toplantı arka arkaya yani, takip ediyorum gidiyorum. işte Tekirdağ, Sinop, Nükleer, Santral hepsinin halkın katılım toplantılarında oradaydım. Bir bakıyoruz. Şimdi bu normalde zaten yasalar gereği yapılması gereken halka açık toplantılar bunlar. Yani oradaki yöre halkı gelecek, projeyi dinleyecek, şikayetlerini iletecek. Hatta şikayetleri çok önemliyse belki de o projenin değişmesi, durması vesaire gerekecek. Normalde şeyi bu. Şimdi bu halkın katılımı toplantılarına halk alınmaması için polis barikatlar kuruyor. İçeri sivil polis mi? E, yandaşlar mı hani o projenin tuttu adamlar mı bilinmeyen adamlar başka şehirlerden. Sinop'ta bunu gördük yani. Başka şehirlerden otobüslerce insanlar getirilip saat dörtte halkın katılım toplantısının olduğu yere e, içeri sokuldu ve Sinoplular Sinop belediye başkanı, Sinop milletvekili dışarıda kaldı. Yer doldu dediler. Yani Sinop'un kendi halkı buna katılamadı. Şimdi siz süreçleri olması gerekeni böyle engellerseniz insanların Demokratik süreç içerisinde yani bir projeye itiraz etme, işte hukuki yollara başvurup oradan sonuç alma şansı özellikle hukuk öyle bir hale geldik ki işte bilir kişi raporlarını görüyoruz. Artvin'de endemik bitkilerin taşınabileceğini söyleyen bilir kişi raporu var. Akkuyunük'ler Santrali'nde Wikipedia'dan kopyalanıp yapıştırılmış yanlış bilgiler, iklim değişikliği ile ilgili yanlış bilgiler var. Ya kopyalı yapıştır inanılmaz bir şey yani Wikipedia'dan. <gülüyor> E, ...Kuyoto kuyato protokolüyle ilgili tamamen yanlış bilirinin yazdığı bilgileri bilir kişi danıştaya verilen rapora koyuyor. Ve danıştay da bu rapora bakarak yani e, projeyi bence anında hani reddetmesi gerekirken tam tersine onaylıyor ve sürüyor. Şimdi bu chat sürecine gelen projeler 60 bin kadar projenin 55 binine chat gerekli diye karar. Yani bu hukuki Aynen. problem e bir de yürütme, yürütme tarafında da böylesi bir tablo var. Yani 60 binden 55 bini e, sadece, e, şey 5 bini sadece Be, chat sürecine evet. girmiş projeler. Onların da zaten yani. red alanı %1 %2'leri bulmuyor. Çok çok fazla. E, neden söylüyor? Kabul alanı Şimdi pardon. bütün bunu söylememin tek sebebi şu. Eğer siz bu mekanizmaları çalıştırmadığınız bir ortam, bir demokrasi yarat değilseniz o zaman zaten sandıktan başka da bir çağrınız kalmıyor. Yani mücadeleden insanlar seslerini yükselttiklerinde işte bir batı ülkesinde, Avrupa'da hatta Kimi Asya ülkesinde bile yani demokrasi biraz daha gelişmiş ülkelerde insanlar sokağa çıkıp seslerini yükselttiklerinde karşı taraf dinlemeye başlar. Hükümet, şirket Hı. hiç fark etmez. Bu olmuyor artık Türkiye'de. Hukuka başvuruyorlar o kadar net ki hani şimdi sonuçta hukukta bir bağımsız onlar karar vermeli diyorsunuz ama demin verdiğim örnekler çok net. Yani halkın katılım toplantısı yaptırılmıyorsa. Yani burası Hı. birileri tarafından manipüle ediliyorsa, dolduruluyorsa salonlar. içeri halk alınmıyorsa. Bilirkişi raporlarında çok net maddi hatalar bahsettiğim gibi varken. Bu bilirkişi raporları onay alabiliyor, kabul ediliyorsa. E, o zaman insanlar hani bir bakıyorlar ki hukuktan bir şey yok. Sesimi çıkarıyorum, beni dinleyen yok. Zaten işte Arus Konvansiyonu'nda... İmza atmamış bir Türkiye var, halkın katılımını, fikrini hiç önemsemiyor. Ee, ESPO gibi konvansiyona işte nükleerde önemli olabilecek imza atmamış bir ülke var. Bunları önemsemiyor. Yapılacak tek bir şey kalıyor. Demek ki ben ancak e, iktidarı değiştirirsem bu mücadeleyi kazanabilirim, dere kurtarabilirim, ovamı, denizimi kurtarabilirim, daha iyi kentlerde yaşarım ...demek zorunda bırakıldı. Yani bu, bu süreç biraz da bundan buraya evrildi... ...evrilmesi gerekir diyorum. Evet ama bu tablo karşımıza sanırım son beş dakikada... ...biraz da bunun imkanlarını konuşalım Özgür Bu tablo... E, ...bu tablo asla değiştirilemez olarak da görülüyor... ...kimileri tarafından. Bir tümüyle bir belki apolitikleşme... ...politik alandan çıkma gibi sonuçlar... ...yaratabiliyor. Ya da bizim aslında üzerinde konuştuğumuz örneklerde... ...aksine politikleşme... Gibi bir sonuç yaratıyor. Yani çevre ekoloji mücadelelerini de sanıyorum geldiği noktada böyle bir yol ayrımına doğru gittiğini e, düşünüyoruz. Peki sözünün e, sözünün büyük siyasete taşınması ya da sözünün bir etkisinin olması için belki e, ne gerekiyor çevre ekoloji mücadeleleri? Burada herhalde mücadele edenler bir kez gerçekten samimi bir e, bir süreçten, bir düşünce düşünme sürecinden geçmeliler. Şunu sormalılar kendilerine. Evet, örneğin Eskişehir'den örnek verelim. Bir termik santral projesi var. Bu termik santral benim hayatımı etkileyecek, önümüzdeki 5 yıl, 4 yıllık dönemde yaşamımı etkileyecek en önemli şey midir Eskişehir'de? Yani Ankara'daki değişiklik vesaire, hani bir sürü şey değişiyor hayatta. Eğer öyleyse, eğer bu termik santral orada yaşayanlar için en önemli şeyse o zaman Eskişehir'e sandığa bunun için gidecek. Yani önümüzdeki seçimde. Bunun için oy verecek. Ve dediğim şeyleri ben olsam onu yapardım. Ben kendi yapacağım şeyleri söylüyorum. Milletvekillerine bakardım. Hangisi bana o termik santralin yapılmayacağına dair söz vermiş. Hangi hükümet artık Türkiye'nin kömürden çıkacağını, işte nükleerden çıkacağını, yeni ev enerjiyle, enerji verimliliğiyle bu işleri halledeceğini söylüyor. Ben böyle oy veriyorum. Bunları bence ne kadar ciddiye aldığını gerçekten hani kendi önem sırasında bir liste yapacak... Ve koyacak. Eğer birinci, ikinci ise gerçekten de bence oyunu ona göre vermek e, vermesi gerekiyor. Ki Eskişehir'de işte bunları görüyoruz. Aslında belki şu ana kadar iktidarın hani bu çok fitursuzca yaptığı bu mega projeler vesaire kimseye sormadan etmeden ve çok ciddi kıyımları yol açan projeler bunlar. E, üçüncü havalimanından tutun işte Kanal İstanbul olursa eğer. E, belki onlar da şunu fark etmeye başlayabilirler. Çünkü Eskişehir'de yani inanılmaz bir birlik var. Hani öyle bir siyasi parti, bir siyasi görüş değil o iş. Ee, ben Hasan Keyfi biliyorum. Hasan Keyfin belediye başkanı AKP'den ama Hasan Keyfe karşı. Bakalım bu seçimde kime verecekler onlar bu insanlar çünkü hepsi şu anda işlerinden oldular yerlerinden göç ettirilmek zorunda kalıyorlar. Yani bu, bu insanlar için şimdi sizce e, Türkiye'deki işte rejim değişikliği, ekonominin hani doların artışı mı çok önemli yoksa? ...işsiz kalmaları mı, göçe zorlanmaları mı önemli? Bence bunları biraz e, ekoloji hareketteki insanların da bunları öne çıkarak anlatmaları... E, ...bunun gerçek bir sorun olduğunu yani ciddi e, en, insan hayatına etkileyen en önemli sorunundan biri olduğunu belki anlatmaları gerekiyor insanlara. Bu da oy verme e, şeklini ve yöntemini değiştirecek diye düşünüyorum. Şu ana kadar çünkü çok fazla bu konuya girmiyordu çevre hareketindeki insanlar... Ama bunu belki düzgün bir üslupla anlatırlarsa, çevre hareketinin önemini daha doğru bir yere koyarlarsa bunun sandığa da yansıyacağını ve e, o yüzden de o sandıktan bir beklenti için olan partilerin de tavır değiştireceğini düşünüyorum ya da ...çok böyle iyimser bakıyorum olaya. Ee, belki de ama bir... ...belki son konu olarak da... ...şimdi çevre ekoloji hareketinin içinde... ...ne kadar anmalıyız bilmedim ...ayrı bir başlık olarak düşünmek gereken... ...bir de iklim hareketi var Türkiye'de evet. ve... E, ...aslında bu konuya dair bir kravatlı çevreciliğin sonu... ...başlıklı bir ya yazı vardı... ...sanıyorum değil mi? Mart ayında, Mart ayının başında... Evet. bir gün gazetesinde yazmıştınız. O, mesela o yazı üzerinden de şöyle bir düşündüğümüzde... ...aslında belki iklim hareketinin de biraz... ...bu çevre ekoloji mücadeleleriyle... ...bir arasında... E, Mesafe mi var? Belki iklim hareketi onların sözünü biraz yüksek siyasette taşıyabilecek de bir hareket olması sebebiyle burada bir kopukluk var mı? E, ya aslında tabii paradigma değişti. Bütün anlatmaya çalıştığım belki o 1990'lardaki işte o hani sizi dinleyen e, güvenebildiğiniz iyi kötü bir hukuk sistemi bunlar olmayınca iş dönüp dolaşıp her şey hani o dört yılda bir yaptığınız seçime gidiyor. Aslında böyle olmaması lazım tabii. ki. Yani Almanya'da Merkel nükleerden çıkış kararını niye aldı? E, çünkü bütün herkes sokağa çıktı. E bu yazıda da anlattığım şey aslında hem resmi sivil toplum örgütlerinin, ...resmi çevrecilerin o büyük örgütlerin bu değişimi pek görememesiydi. Yani onların bir lobi gücü var. Ankara'ya bu sözleri iletecek birileri lazım. Bunu işte Rize'deki köyünde HES'e karşı mücadele yapan insanlar bunu yapamıyor. Ama büyük sivil toplum örgütlerine bu iş düşüyor. Bakın bu rahatsızlıklar var ve bunların hepsi sizi artık e, oy olarak da etkileyebilir. Kaldı ki biz de belki bu mesajı vereceğiz. Yani çünkü biz hukuken değiştiremiyoruz. İşte koskoca çevre örgütleriyiz ama bizi kimse dinlemiyor. Yapacak tek bir şey var. Artık doğru oyatın mesajını belki onlar da yerele vermediler. Biraz hani bu ikisinin bağlamı. İklim'e gelince iklim tabii Türkiye'de hala çok soyut. İnsan hayatıyla, yaşamıyla, gıdayla, işte trafikle çok ilişkilendirilmemiş bir mesele yavaş gibi yavaş gözüküyor diyelim Aynen, aynen evet. Bunu yaptığımız anda tabii o iş politikaları değiştirecek. Çünkü tüm dünyada bunun örneklerini görüyoruz. Yani Türkiye tabii dünyadan başka bir yere ne kadar gitmeye çalışsa da gidemeyeceği belli. O rüzgar burayı da etkiliyor. <gülüyor> Ama belki biz 10 sene sonra bunları konuşuyoruz. Kötü olan, acı olan da bu. Bakalım evet nasıl olacak? En azından bu seçimler ve önümüzdeki yıllar itibariyle Özgür Gürbüzlü konuğumuz bu hafta bültende değerli dinleyenler. Programı noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere.